sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepinize hayır versin, hepimizi mağfiret eylesin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemalı görmeyi nasip etsin. Allah hepimize korkan bir kalp, doyan bir nefis, makbul olan bir dua nasip etsin. Allah hepimize hayırlı ömür versin. Bizi, eşimizi ve neslimizi kıyamete kadar tevhid ehli insanlardan eylesin. Allah bu dünyada da, ahirette de, gücü ak olanlardan eylesin. Kararanlardan, orada birbirinden kaçanlardan eylemesin. Evet kardeşlerim, Geçen hafta korku ve onun çeşitleriyle alakalı Kur'an'da geçen ifadeleri görmeye çalıştık. Allah hepimizin anlayışını arttırsın. Bugün ise e, akide meselelerine giriyoruz korkuda. Korkunun çeşitlerine bu sefer kelime manasında değil de ıslahı manasında... İnşallah haftaya ise akide bazında göreceğiz. Yani korku ve ümit, takiye korkunun imana faydası gibi bir başlıklarla inşallah son ders veya bir dördüncü ders daha sekebilir. Korku cidden çok çok önemli olması hasebiyle tevhidden yani kalbin amellerindendir. Ve bu da insanın hayatını ne yapar? Çeker, çevirir. İşte korkunun çeşitleri çok dedik. Bunların en başı Allah korkusu olması gerekir. Ama bu Allah korkusunun yerini dışında ne doldurursa doldursun, bu dolduran her şey insanı helak eder. Yani birisi varsa öbürlerinin hepsi onun yanında ne yapıyor? Basık kalıyor. O yoksa öbürlerinin hepsi yukarıya doğru ne yapıyor? Kabarıyor. Yani birden korktuğunda başka bir şeyden korkmuyorsun. Müminlerin korkusu nedir? Allah korkusudur. Onun dışında hiçbir şeyden ne yapmaz? Korkmaz. Allah kendisinden razı olsun Hamza'nın dediği gibi nedir? Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmamdır. Bu onun nedir? İmanının bir göstergesidir. Ama Kur'an'da insanın Allah ölüm fakirlikten korktuğu gibi önemli korkularda ne yapıyor? Zikrediyor. Korkularda bu nevi bir önem sıra arz eder. Allah'tan sonra insanlar en çok neden korkar? Ölüm korkusu vardır. Yani bunda peygamberler de dahildir. Ölüm meleği Musa aleyhisselama geldiğinde ne yapmıştır? Eskiden ölüm meleği insanlara kardeşlerim kendi suretinde gelirdi. Musa Aleyhisselam'a gelince korkudan bir yumruk atıyor ve gözünü patlatıyor. Ve Allah Azze ve Celle'ye ölüm meleği şikayet ediyor. Ve Allah Azze ve Celle yine meleği aynı hale getiriyor, hususuz hale. Ve ondan sonra insanlara ölüm meleği ne yapmıştır? Gözükmemiştir. Bu sahih ve doğru bir hadistir. Bu konuda bir eser kitap dahi vardı Hatib Babad adına Allah kendisine razı olsun. Ama maalesef akılcılar, muteziller burada da akıllarını gündeme getirerek vahyin önüne geçirir ve bunu inkara giderler. Bu konumuz değil. Ölüm korkusundan sonra en çok dikkatimizi çeken nokta nedir? Fakirlik, aç kalma korkusu. Sohbetin içinde zaten geçecek müşriklerin adetlerinden birisi neydi? Aç kalma korkusuyla çocuklarını diri diri öldürürlerdi. Yani sırf aç kalma korkusunlar. Rızık endişesinler. Allah Azze ve Celle kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana her sözde, her işte, her amelde kulluk etsinler diye yarattım diyor. Hemen akabindeki ayete dikkat ederseniz ne diyor? Ben sizden rızık istemiyorum diyor. Sizleri duyuran, yediren, işiren kim? Benim diyor. Hemen devamında. Ve şeytan sizi açlıkla korkutmasın. Rızlık endişesiyle ne yapmasın? Korkutmasın diyor. Bu korkular çok önemli kardeşler. Yani sıralaması nedir? Allah korkusundan sonra ölüm, ölümden sonra hemen açlık ondan sonra artık sırasıyla ne yapar? Gider. Allah hepimize hayır versin. Ama Allah korkusu müminin hayatında çok önemli bir yer tutar. Ve bu kişiye Önce Allah'a saygıyı sonra sakınmayı sonra emrettiğini tutmayı nehyettiğinden de sakınmayı getirir. Yani korku neye getirilmiş? Saygıyı. Ve sakınmayı. İnsan sevdiğini üzer mi? Sevdiğine karşı yanlış yapar mı? İşte bu da Allah'a karşı ne yapıyor? Gidiyor ve aynı zamanda Allah'tan korku yani Allah korkusu ona yaklaşmada, onun rızasını kazanmada yollar aramaya insanı ne yapar? İter. Bakın tasavvuf fırkasının çıkma sebeplerinden birisi Allah'a yaklaşmaya vesileler arayın diyor. Ve şeytan ne yapıyor? Adem oğlunu her yerinden kuşatarak doğru göstererek onları ne yapıyor? Şirk amelinin batanın içine doğru kuveriyor sıf Allah'ın rızasını aramak için evlenmiyorlar kabirlerin ta içine giriyorlar kendilerini Riyaziite sokuyorlar yağlı yemiyorlar kötü giyiniyorlar insanların içinde kendilerine ne yapıyorlar horlandırıyorlar yani birçok şeyi şeytan ne yapmış bunlara süsüstü göstermiş e Allah'ın rızası ancak onun razı olduğu amellerden geçer yani peygamberin sünnetinden geçer Evet ve Allah'tan korku Allah'a iman konusunda da insana ne yapar bir şahsiyet kazandırır. Ve müminin şahsiyetinin oluşumunda da en önemli esas Allah korkusudur. Ve zaten bütün ibadetlere bakın kardeşlerin hepsinin başı Allah korkusudur. Bütün günahlara bakın hep Allah korkusunun zayıflamasından kaynaklanır. Ve birine ne denir? Allah'tan kork denir. Yani uyarırken Allah'tan kork denir. Ama bunun dışındaki insanlarsa ne yapar? Şundan kork. Şunu yapma. Şöyle etme. Bunun yanına gitme. Şu şekilde hareket etme. Müslüman olmayanlar da kendi dinlerinin, kendi ilahlarının şeyi neyse onunla korkuturlar. Müminlerse sadece Allah'tan korkuturlar. Bu kadar. Evet, bugünkü sohbetimize konu Beyyine Suresinin 7 ve 8. ayetiyle devam ediyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle İman edip salih ameller işleyenler de halkın en hayırlısıdır. Onların Rabb'ı katındaki mükafatları zeminlerinden ırmak akan, içinde devamlı kalacakları adın cennetleridir. Allah kendilerinden razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Bu söylenenler hep Rabbından korkan ve ona saygı gösterenler içindir diyor. Allah Azze ve Celle. Evet. Allah hepimize hayır versin ve bu ayetlerin bitimindeki geldiği gibi Allah bizlerden razı olsun ki Allah bizden razı oldu mu haşa bize razı olmamışlar. düşer. Ama rivayetlere bakarsanız şu ifadeyi, açılımı daha iyi yakalarsınız. Şimdi gelen birçok ayet ve hadisleri nasların çerçevesinde anlamaya çalışmayıp da aklınızdan anlamaya çalışırsanız çok çelmeye gider. Yani şeytan çok zihin bulandırır. Cehennemden en son çıkan kimsenin hadisini okudunuz mu? Gölgelik görüyor şöyle bir ağaç gibi. Ya Rabbi bana burayı nasip et. Ben senden başka hiçbir şey istemeyeceğim diyor. Yeminler ediyor. Allah Azze ve Celle ona orayı bahşediyor. Gözünü hemen başka bir yer, hemen onu da istiyor. Ta cennete kadar kaç tane. Hani yemin etmiştin? Hani başka bir şey? Yani insanın razı olması çok zordur. Çok zordur. Yani bu ifadelerle anlarsanız en son cennete giriyor. Allah diyor ki Azze ve Celle gir diyor içeriye, gözünün gördüğü her şey diyor. Bak ne diyor? Allah ona girdi diyor. Allah Resulü geliyor. Sahabe dedik ki Allah Resulü böyle girdi diyor. Sahabe diyor ki e diyor herkes içeride diyor. Bana kalmamıştır ki diyor bir şey. <gülüyor> yani yine akıl çalıştırıyor orada. Allah Azze ve Celle girdi Gözünü gördü bir o kadarı daha serindir. Yani ancak o zaman giriyor o zaman daha zor. Olur. Düşünün. Ve bu insan hadis-i şeriflerde kardeşlerim cehennemde yanmaktan kömürleşmiş, taşlaşmış bir adam. Ve kalbinde şu kadarcık iman var. Yani şu kadarcık bir kardal tanesi kadar iman olan birisi. Allah imanını ölmeyi nasip etsin hepimize. Evet. İkincisi ölüm korkusu. Ölüm korkusu insanlar arasında yaygın olan korku çeşitlerindendir ki Kur'an buna çok işaret etmiş ve en başında işaret ettiği şu, nerede olursanız olun, sağlam, muhkem kalelerde de olun, ölüm size gelip ne yapacak? Kavuşacak. Yani bu da gösteriyor ki, bu gibi hatırlatmalar insana ölümü hisset. Ölümü hisset ki, bundan kaçamayacağını ne yap? Anla. Yani bir hesabın olduğunu ne yap? Bil. Bu hepimize umum olarak gelen nedir? İfadelerden bir tanesi. Nerede olursanız olun. Sağlam kalelerde de olun, sağlam burçlarda da olun, ölüm size gelecek. Bunda hiçbir kaçış nedir? Yok. Ve ölümün en böyle açık imtihanı, belirtisi savaşlardadır. Orada çok açık bir şekilde insanların gözünde ölümü ne yaparsınız? Görürsünüz. Ve münafıklar asla savaşa çıkmayı ne atmaz, istemez, Onların bir ölüm sarhoşluğuna girdiğini görürsün diyor ayet-i kerime. Gözlerimde ne yaparsın? Görürsün. Niye bizden savaşa gidelim ki? Yerimizde nasıl rahatız? Niye savaşalım? Birçok mazeretler e, beyan ederler. Onlardan yetmedi. Gitseler yine onlar orada münafıklık yaparlar ve onlara muhakkak kulak verende ne yapar? Çıkardı Ve mü münafıkların tamamen korkak varlıklar olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Hiçbir zaman mertlik yapamazlar. İşte ölümün e, bari şeyini orada görürsünüz ve bakın bugün dünyanın tamamen kan gölü olması, Müslümanların kanının bir yani teşbihde hata olmasın, bir tavuktan, bir inekten daha ucuz olması, çok rahatlıkla dökülmesi Müslümanların korkak olduğunu gösterir. Alimlerinin korkak olduğunu gösterir. Alimlerin cihat kelimesini ağzına alamadıklarını gösterir. Yani gözleri hemen ne yapmıştır? Böyle dönmüştür. Halbuki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bir mümin, yani bir Müslüman, inanan birisi, kalbinden yakine, yani şeksiz ve şüphesiz şehadeti bir kere arzulamadıkça, yani bir kere gönlünden geçirmedikçe, muhakkak ki cahiliyet ölümü üzerine, yani şirk üzerine, yani müşrik üzerine ne yapar? Ölür diyor. Yani bu hadis, Bukhari Müslüm rivayeti. Maalesef ölüm korkusu bu. Ama nerede olursak olalım ölüm gelmeyecek mi? Bakın Ömer'e, Bukhari Muad'da rivayet ediyor. Ya Rabbi, şu Resul'un şehrinde bana şehadeti nasip eyle diyor. Mekke ve Medine şirk ehli değil. Yani müşrikler oraya ne yapamayacak? Giremeyecek. Ömer dua ediyor. Allah da kabul ediyor. Ömer'in ölümü Medine'de namaz kılarken ve mescidde. Bıçağı vuran kim? Bir mecusi köle. Bıçağı yiyip de kendisine süt içirdiklerinde bağırsaklardan çıkıyor. Anlıyor ki artık Ömer yaşamayacak. Kim yaptı falan. Namaz kılmayanın İslam'dan zaten nasibi yok gidiyor. Yani i̇lk söylediği söz de Ömer'in bu söz oldu. Allah kendisine razı olsun. Ahirette Rabbim bizi de onunla birlikte haşleylesin. Evet kardeşlerim. Ölüm korkusunun insana sağladıkları nedir? Allah'a sağlam bir iman ancak insanın ölüm korkusuyla oluşur. Yani sağlam bir iman sahibi ise ölüme inan ve ölümden kork. Çünkü ölüm korkusu insana her zaman attığı adıma dikkat etmesini ne yapar? Sağlar. Ama ölüm korkusunu hissetmeyen insanlar ki zaten yaşantısında bunun örneklerini rahatlıkla görürsünüz. Aleykümselam. Çocukları araba oyuncaklarla oynarken kendileri de büyük oyuncaklar arabalarla oynarlar. Yani ölüm korkusu hissetmeyen insanlar. Ve ölüm korkusu insanı imanlı kıldığı gibi cevval ve hareketli de kılar. Yani bir sofinin yaptığı gibi donuk Veyahut bir şianın yaptığı gibi parlayan ne yapmaz? Yapmaz. Düşünerek, hilimle ve karakterli bir insan haline getirir. Ve mümin kesin olarak ölümün kendisini Allah'ın rahmeti sayesinde en güzel nimete kavuşturacağını, sonsuz ahiret hayatına götürüleceğine inanır. Ve mümin ölümden korktuğu takdirde, bakın dikkat edin bu daiklerin itikadi meseleler, Allah'ın mağfiretinden nasiplenmeme, rahmetine ulaşamama endişesinden dolayıdır. Yani ölüm korkusu, ha ben bu canı kaybedeceğim, bu ömür gidecek değil. Ya acaba öldükten sonra Allah beni mağfiret edecek mi? Allah beni yüzüme bakacak mı? Bu endişeleri mümin ne yapacak? Duyacak. Hiç şüphesiz ölüm korkusu tevbe etmeden evvel öleceklerinden korkan günahkarlardan fazla olmaktır. Ölüm korkusu sadece tevbe etmeye engel olması ciheti ilendir. Bu yüzden ölüm korkusunun Allah korkusuyla sağlam bir şekilde sımsıkı bir bağlardır. Ve kafirler dirilişe ve ahirete inanmadıklarının inanmadıklarından Varlıklarını çürüttüğü veya yok ettiği için ölümden korkarlar. Yani biz helak olacağız, yok olacağız. Yani şu yaşantımız artık bir malı, malımız, işte evladımız, işte bunlar ne olacak? Yok olacak. Soyu kesilecek diye ne yapar? Ondan korkarlar. Ve dikkat edin ta insanlık tarihinden beri kitaplarda birçok şeylerde görürsünüz. Bugün filmlere de konu oluyor. Hep Ölümsüzlük iksirini, şurubunu ne yaparlar? Ararlar. Yani ölmeyelim. Hep baki kalalım. Veyahut işte organ nakilleri, yani şu savaşların birçok nedeni kardeşler, yeni çocukların, yani küçük sabi çocukların organlarını alıp yaşlı insanlara, beyin olan insanlara takmalarıdır ki, bu Zehra'nın Gözleri diye bir film var, yapmışlardı. Hmm. Filistin'de bu yapılan, vahşiliğin gözler önüne ne yaptı Serildi. Yani bu kadar aşağılık toplumlar nedir? Var. Yani bunlar hep ölümsüzde. Onların korkusu da o. Ama bizim korkumuz nedir? Böyle değil. Bakın Allah Resulü'nün sözüne aleyhissalatü vesselamın biz peygamberlerin diyor etini, toprağın yemesi nedir? Haramdır. Diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani? Sen Allah'a hizmet et. Aha Falan yerde yol yapılıyor. Dozer bakıyor. Bir insan cesedi daha hala kan akıyor. Yani insanlar buna hep nedir? Şahit. Veyahut bir sel geliyor. Bir mezarlığın orayı götürüyor. Birçok insan cesedi çıkıyor. Daha adam gömüldüğü gibi duruyor. Hatta kefeni kürmemiş. Yani bunlar hep görünen nedir? Misallerdir. Onun için Allah isterse istediğinin etini toprağa ne yapar? Aram hiç korkma. Sen ameline bak. Allah'ın yüzüne bakmayacağından veyahut tövbesiz öleceğinden kork. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Hmm. Ama ölüm insanı ne yapar? Endişeye, kaygıya sokar ve sokmalı da. Ölüm korkusunun doğurduğu kaygı, endişe ve bunalımlara, çözüm arayışı içine giren insanın imdadına ancak yetişecek olan onun imanı. Yeniden dirilmeye ve ahirete inanma onun imanıyla ne yapar? Bütünleşir ve o korku gerçek korku halini alır. Ahirete yakinen bir iman eden insan onun için ölüm korkutucu, ürkütücü acı veren bir olay olmaktan ne yapar? Çıkar. Bunu anladınız mı? Yani ahirete iman eden bir insandan bu ızdırap kalkar. Bu gider. Zorlukların bitip her türlü güzelliğin başlayacağına ümit ettiği için onun için ölüm nedir? Bir nimettir. Ve Allah Azze ve Celle'nin Resulü ne diyor? Ya Rabbi bana ölümü sevdir. Ve akabinde ne diyor? Refiki A'la ister. Yani çünkü o arşın hemen altındaki en üst cennet tabakalarından bir tanesi. Allah bizlere de cennetin Yüksek makamlarının azbesti kardeşlerim. İnsandaki ölümsüzlük arzusunu doyurup tatmin edebilecek olan da ancak ahiret inancıdır kardeşlerim. Ama eğer insan içinde her şey olan bu hayattan ibaret olsaydı yani şu yaşadığı her şey burada olsaydı, bir yandan akıl almaz ruhi eğilim ve arzuları Diğer yandan sınırlı güç ve yetenekler arasında ne yapacak? Hep bocalayıp duracak. İnsan oğlunun şurada bir azıcık bir malı olsa ne yapıyor? Göbinde istiyor. Onu görüyor, öbüründe istiyor. Hep bunun içinde ne yapacak? Bocalayıp duracak. Ama işte insanın bu duygu ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacak husus Allah'a ve ahiret gününe ancak bu duygulardan insan ne yapıyor? Bununla kurtuluyor. Niye? Sen burada ne yaparsan yap Allah ahirette sana misli misli geliyor. Ama sen burada yaptığını belki ya karşılığını alıyorsun ya tam zıttı alıyorsun. Hani şimdi kötülüğün had safhada olduğu bir ortamda gelen atasözlerine bak. Besle kargayı. Koysun gözünü. İyiliği yap. Kötülüğü bekle. Hemen bekle. Bu neyin göstergesi? Artık İslam insanların hayatında değil. Gönüllerini ne yapmıyor? İşgal etmiyor. Allah korkusu bu insanlarda artık yok ki. Artık insanlar acıların yani getirdiği tecrübeyle altın sözler söylemeye başlıyor. Atasözleri böyle çıkar. Yani acılarla çıkar. Tecrübelerle çıkar. Ama Dinimiz neyi emrediyor? İyilik yap. Senin kızına, peygamberin kızına zinakar mı dedi? Yine nefakanı ver. Ama yaşanan ortam öyle hale gelmiş ki, ne diyor? İyilik yap, hemen otur, kötülüğü bekle. Besle kargayı, koysun gözünü veya birçok nedir? Atasözleri. Bunlar da kardeşlerim, bu duyguları bastıramayan insanların, ahirete imanlarının zayıfladığından kaynaklanıyor. Allah hepimize korkan bir kalp versin. Evet. inanan kimse Allah'ın azabından ne yapar? Korkar ve onun hududuna riayet eder ki buna zaten ilerideki yapacağımız derslerden birisi takvadır. Buna takva denir. Allah'ın hududunu nedir? Koruma. Ve dinimiz dünyadayken helallaşınlar. Ahirete bunu ne yapmayın? Bırakmayın. Çünkü ahirette kim olursa olsun hırslı olacak ve misti misti ne yapacak? Alacak. Ama insanlar ahiret korkusunu yitirince insanların kınamasından korkup yediği halkların bilinmesini ne yapmaz? İstemez. Kesinlikle itiraf etmez. Dikkat ederseniz rejim ayetiyle alakalı meselelerde Sahabenin birisi geliyor diyor ki eşimin üzerinde falanı gördüm. Şimdi adam zayıf, çelimsiz. Zina ettiği insansa güçlü, kuvvetli, korkuyor, kaçıyor. Ben hadisi uzun, ben kısasını alayım. En son ikisi Allah Resulü'nün huzuruna getiriliyor ve yemin, birine yemin dört kere birine de nedir lanet düşüyor. Gazabına, gazabına oraya inmiyor. Allah Resulü son seferinde kadını uyarıyor. Yani dikkat et bak, Allah'ın azabı çetindir diyor. Enes diyor ki, kadın şöyle kafayı bir dikti diyor. Ufka diyor, şöyle bir baktı. Ben kavmimin diyor, alnına leke getirmeyeceğim dedi diyor ve yemin etti. Yani insan, fiili işleyince zevk alıyor şeytanın vesvesesiyle ama bunu itirafa gelince ne yapıyor? Bundan kaçıyor. İşte ahiretteki azap neymiş? Çok daha çetinmiş dünyadayken bunun bedelini ne yapacaksın? Ödeyeceksin. Yaptıysan hatayı. Evet. Allah azabından bizleri korusun. Bizlere Allah'ın hududunu koruma imanı nasip etsin. Kısa kısa geçeyim, uzatmayayım. Mal ve makam korkusu. Bu da korkuların içinde ağır basan meselelerden bir tanesi Kur'an buna ekseriyetle üzerinde durur mal ve makamın elde elden gitmesine dair korkunun bazen insanın hak yolda gitmesine engel olduğu mani olduğunda ne yapar? Zikreder ve bizi uyarır öyle insanlar vardır ki ömür boyu kendilerinin, eşlerinin ve çocuklarının rahatı için çalışırlar ama Allah uyarıyor. Sakın atıyor. Onlar sizi Allah'ı anmaktan ne yapmasın? Alıp koymasın. Ve mal biriktiren Allah için biriktirsin diyor. Eğer Allah'ın dışında Tevbe 34 ve 35'e bakarsanız kim biriktirmişse o onların alınlarından yanlarından ne yapacak? Dağlanacak diyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Maalesef Maalesef mal ve makam bunlar çok çok önemli. Hiç kimse bir başkasının altında olmasından ne yapmıyor? Hoşlanmıyor. Ama sahabelere bakın. Yani Zeytin komutan olduğunda Usame bin Zeytin kaç yaşındaydı? Bir deli hanedir yani. 16-17 yaşında E Mahiyetinde Ebubekir, Ömer, Osman var. Yani kim liyakat sahibi ise kim ne olur? O olur. Bitmiştir. İslam'da hiçbir zaman ben olayım, ben hocayım, ben alimim, ben emirim. Bunlar olmaz. Sen liyakatla ne yapacaksın? O makama geleceksin. Yani sen çekil, ben olurum. Al. olamaz. Yani Olamazsın. Ama Allah'ı razı edersin. Allah da sana onu ne yapar? Nasip eder. Yani Allah'ın razı olmasıyla alakalı? Evet. Mal ve makam hırsı da kardeşlerim maalesef Muhammed ümmetine çok büyük ne yapmıştır? Zarar vermiştir. Ve Allah Resulü Allah kitabında Resulü sünnetinde bizleri defalarca uyarmıştır. Bununla alakalı çok dersler yaptığım için fazla üzerinde durmuyorum. Ama bu korku insanı ne yapıyor? Allah'a gitmeye mani olur. Bakın dikkat edin. Yani ben mesela Resul'a gıpta ettim. Allah razı olsun. Bu yaşta hacca gitmeye güç yetirebildi. Ama bakın yaşamış olduğumuz toplumda emekli olmadan hiç kimsenin aklına bunu yapmıyor gelmiyor. Belki de bu delikanlıyı babası, annesi, dedesi, yakınları, akrabası, belki diyorum yani bu olmasa bir başka kesimi hep ya yaşın kaç? Daha anam baban gitmedi. Bu türlü ne yapıyorlar? Döküyorlar. Dengeli. Baban gitmeden sana haç da şey olmaz. Bir de bu var daha. Hanefi mezhebinde ya. Türkiye'de. Yani bidat kısımlara da girmeyeceğim. Manülür. Halbuki haccın iki şartı var. Yol emniyeti ve can güvenliği. Bunlar varsa gitmemişse hayahı dölmüşsün. ana hiç fark etmez. Çok önemli Yani ya, bu vizenin olmadığı yerde değil mi? Bilmiyorum. Erzurumlu biri geldi geçenlerde. Beş mi altı mı yazılmış. Kura'da çıkmamış. Evet. Hacı Bayram'da fetva arıyormuş. Buraya göndermişler. Buyur dedim. Ya dedi ben beş ya da altı kere kaç yıldır dedi hanımlan yazılıyoruz. Çıkmadı. Ne yapayım? Şimdi ben ölürsem haç, borcum olarak mı öleceğimi? sana bir soru soracağım ama doğru cevap ver dedim. Buyurun. Sen dedim şu yaşına kadar gitmeye muhtedir oldun mu daha önce? Çok zamanlar Gittin mi de dedim. Ya işte çalışıyordum ediyordum. Hiç bana cevap verme. Git cevabını geldim buldum. İşte emekli oldum. İşte sıraya girdim. İşte çıkmıyor. Ama bu adam neden gittin sen? Karayılığına gittin. Ne vesilesiyle gittin? Kasak. Buyur. Haccı Mebrur'daki hiç ifadeleri okudunuz mu? Hac meşakkattır diyor. Kabulü de meşakkatin hikmetindedir diyor. Gidin bakın. Meşakkate dayanamayan zırtıklananlara bakın hiçbirinin haccı mebrur değildir. Kim sabrederse. Anladın mı? Kim sabrederse. Yani birçok ifade var. Burada ifadeleri düzgün okursanız meseleleri yakalarsınız. Evet. Fakirlik korkusu. Bu korku da kardeşlerim cidden önemlidir. Ve aç kalma, fakirlik korkusu şeytanın hemen insanı yakaladığı noktalardan nedir? Bir tanesidir. Açın. Demin siz gelmeden önce bu kariden bazı rivayetler okudum. Ayşe annemiz diyor ki Allah kendisine razı olsun. Vallahi diyor ay geçerdi peygamberin bacasından bir duman çıkmazdı diyor. Var mı bir isyan? Vallahi diyor karnına taş bağlar gezerdi diyor. Bakın açlık içinde adam bittim diyor. Gık yok ya insanlarda da gık yok ve kurumuş dört tane ekmeği ne yapabiliyor? Paylaşabiliyor. Al sana imanda örnek insanlar. Ama şeytan insanı fakirlikten ne yapıyor? Korkutuyor. Bakın dün insanlar yamalıklı giyiyordu, lastik giyiyordu. Sadece tren gibi bir ulaşım vardı. Saatlerce yürüyordu. Trenlerden öbür tarafa git. Eşek vardı, katır vardı, deve vardı. Ne oldu? Şimdi insanlar iki adım yürümeye aciz. Kart çıktı, banka çıktı, şu bu çıktı... İnsanlara gidin bakın. Bir avukat çocuklar da geliyor. Abi herkes icralıkstır. Herkes kart borcudur, Herkes bilmem ne. Ya dün yoktu. Herkes ayağını yorganına göre uzatıyordu. Herkes istediği harcamasını ne yapıyordu? Yapıyordu ama bugün ödemeyecek gibi. Artık kaç günse 40 gün oluyor o kartın. 20 gün neyse olsun. Kar ettim zannederek adam alabildiğine ne yapıyor? Müstüflük yapabiliyor. İşte fakirlik korkusu. Sizi Allah'a gitmeye ne yapmasın? Alıkoymasın. Yine müminlerin vasıflarını incelerken hatırlarsanız müminin vasıflarından birisi nedir? Allah'ın verdiğinden hem yeme hem de infak etmedir. Müminlerin vasıfları nedir? Bunlardır. Ama fakirlik korkusu kardeşlerim cidden insanı ne yapıyor? Bocalatıyor, ürkek yapıyor. Psikolojisinde ne yapar? bozar. Aynı zamanda sadakaya, da ne yapar insanı? Mani kılar. Ve bu da toplumda hırsızlığın, anarşinin yayılmasına sebep olur. Akraba bağlarının kesilmesine ne yapar? Sebep olur. Bakın bir fakirlik korkusu artık geri yanını bırakın. Ee, gelin şimdi öldükten sonra amel defterinin kapanmadığı bir şey var. Neresi? mallan yapılan bir hayır var. Sadakayı cariye var. O durduğu müddetçe sana ne yapıyor? Hayır kazandırıyor. Ama sen eğer rızık endişesine, fakirlik korkusuna girersen sen bu hayırları yapamazsın? Yapamazsın. Bir de fakirlik korkusu insanın çalıştığı yerde, rızkını kazanmada veya esnafsa satışlarında kıskanmaya sebep olur. Ast üst esnaf şu bu bu da insanı hak yoldan ne yapar? Çıkartır. Yani birçok şeyin e, tetikleyicisidir. Ve insan ömrü boyunca eşinin, çocuklarının kendinin rızkı peşinde koşar. Ama hiçbir zaman tuvaletle mutfak arasında boru hattı insan ne yapmayacak? Olmayacak. Allah'ın verdiği nimetlerden hem yiyecek hem de Allah yoluna İnfak edecek. Çaba sarf edecek. Muhakkak zahmet de çekecek. Ama hiçbir zaman aç kalma endişesine insan ne yapmayacak? Düşmeyecek. Bakın şimdi düştüğü noktaya bakın. Çok gülünç bir yer. Ana rahminde bir kordon bağıyla kim besliyor? Bir günlü. Ay mı? Dokuz ay ya. Sonra ana sütüyle iki sene kim besliyor? Yine Allah bir süt ya. Sonra eli ekmek tutup işe girene kadar yine ananın babanın yanındasın. Yetim sen, yakınlarının yanındasın. Bak hiç rızık endişesi yok. Hiç yok. Ne zaman başlıyor? İşe giriyor. Para almaya başlıyor. Yani çalışıyor. Bir meslek ediniyor. Bir bakıyorsun adama rızık endişesi başlıyor. Halbuki hiç girmeyeceği yer. Bak ne kadar aşamalardan geldi. İşte şeytan insanı ne yapıyor? Boş şey kuruntularla kandırıyor. Korkma. Sizin rızkınızı veren benim diyor. Sen aylak olma. Tembel olma. Sen sebeplere sarıl. Sana dediği nedir? Burasıdır. Hastalarınızı diyor yemeye içmeye ne yapmayın? Zorlamayın. Sizin görmediğiniz yerden yediren içiren Allah diyor. Gidin bakın adam 40 gün yatıyor. Hiçbir şey yemiyor. Yine de adam nedir? Canlı. E, ne sıplıyor ayakta? Bak diyor ona ne yapıyor? Yediriyor, içiriyor. İşte fakirlik korkusu bu kadar insanı ne yapıyor? Bocalatır ve dehşete götürür. Demin de sohbetin başında dediğim gibi Mekke müşrikleri eskiden ne yapardı? Aç kalma korkusuyla doğan çocuklarını diri diri öldürürlerdi kardeşler. Allah bu duruma düşmekten bizi de neslimizi de Kır çocuklarına de mı değil mi? Ee, İsra suresinde fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz besliyoruz. Onları öldürmek büyük günahtır diyor. Bu ayette iki tane rivayet geliyor. Birisi umumen çocuk, birisi de kız çocukları diye geliyor. Evet. Yani onlar kız çocuklarını umumen. Bugün şimdi kız çocuklarını Kürtacın öldürme işte, kürtajın yani. haramlığına da bunu delil evet. olarak da alimler getirir. Evet. evet. Kur'an, fakirlik endişesi korkunun şeytandan geldiğini söyler. Şeytan sizi fakirlikten korkutur, tehdit eder diyor. Allah'a iman, fakirlik hususundaki korkuyu ne yapar? Ortadan kaldırır. Sağlam iman sahibi olan mümin, rızkın Allah'tan olduğunu kesin olarak bilir. Onun fakirlikten korkması için hiçbir sebep yoktur. Şüphesiz rızık veren Sağlam kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Gökte rızkınız var, uyarıldığınız azap da vardır. Zariyat 22'de. Ama kardeşler, burada şuna dikkat edin. Dua bablarını okursanız fakirlikten sana diyor. Ne demek bu? Ne demek? Demek ki şeytan bizi ne yapacak buradan aldatabilecek kötü huylardan Kötü huylardan olmasa hasebiyle de Allah Resulü ne yapıyor? Ya Rabbi yani birçok şeyin içinde bunu da ne yapıyor? Zikrediyor. Fakirlikten, düşmanın sevinmesinden yani birçok şeyden sana ne yaparım? Sığınırım diyor. Biz de bu şekilde ne yapmak? Dua etmek zorundayız. Bizde de anormal korku var. Bu korku da herkeste mevcuttur. Ancak bu insanın günlük yaşantısını aksatacak olan bir korku. Hani şöyle panika taklıyorlar, pimpiriklik her şeyde. Bu da insanın kişiliğini, kişiliğinin oluşmasını ne yapar? Engeller. Veya şu toplumdayız, konuştuğumuz şu e, mesele doğrultusunda çok güzel sözleri var, ekleyecek şeyleri var, bizim için de faydalı. Onu bile söylemekten ne yapar insan? Korkar. Yani toplum içinde bir yere de ne yapamaz? Gelemez, bu anormal korkudur. Korku vardır, fıtridir, herkezde mevcuttur ama anormal korku insanı kaypak yapar, güvensiz yapar, içine kapanık yapar ve insani ilişkilerde sağlam bir yapıyı ne yapar? Götürür. İşte bu yüzden sahabe diyor ki biz diyor savaşın en şiddetli anında diyor ne yapardık? Hı? Peygamberin etrafında toplanırız. Çünkü o çocuk çok cesaretli, hiç korkmaz diyor. Biz ondan cesaret alıp tekrar müştere saldırırdık diyor. Yani insan korkabilir, hele dehşet anında tabanları da yağlayabilir. Ya, fıtri, korkalım, tabi yani. fıtriyi. Ama diyor, Allah Resulü diyor o kadar cesaretliydi ki diyor, hemen onun etrafında toplanarak korkuyu yenmeye çalışırdık diyor. O yüzden de anormal korku yani olan insanların cesur. Oturmuş karakterdeki insanlarla arkadaşlık yapması gerekir ki bundan ne yapsın? Kortulsun. Bu da sahabenin yaptığı da bizim için nedir? En güzel örneklerden bir tanesidir. Ve burada şunu da örnek vermek gerekiyor kardeşlerim. Allah bize hayır versin. Yani konuyu aslında uzatmıyorum. Anlaşılsın diye irdeleyerek gidiyorum. Belki biz şu an, şu an diyorum, yaşadığımız yerde bunları hissetmiyoruz. Fakat biraz uzakta hisseden var. Yaşadıkları bölgedeki yönetimin firavunca, zalimce, despotça hareketleri hem insanları hem de inananları ne yapar? Aşırı bir korkuya itebilir. Veyahut Kur'an'dan verelim örneği. Firavun ne diyor? Siz diyor Musa'ya Harun'un, Musa'nın Hanun Rabbine mi iman ediyorsunuz? Bugünün diyor sizi akşama kadar ellerinizde, ayaklarınızda ne yapacağım? Çok razılamak keseceğim diyor. Şimdi düşünün insanların gözü ne yapıyor? Korku bürüyor. Ama orada o sihirbazlar asla geri ne yapmıyor? Dönmüyor. Çünkü Firavun'un gücü onlardı. Onların gücü Musa'nın mucizesi karşısında iflas etti. Ve Allah'ın bizi sabırlı kıl, ayaklarımızı sabit diye de Allah'a dua ediyor. Hadi şerifler diyor ki Allah Resulü o günün akşamına kadar hepsi şey ediyor. Neden Firavun onları öldürdü? Eğer onları öldürmemiş olsaydı Firavunluğu ne yapacak? Gidecek ve tabiati Musa'ya harına iman edeceklerdi. Çünkü gücü sihirbazlardı. Onlarda ne yaptı? Aradan çıkıverdi. İşte bu türlü zulümlerde ise, korkulardaysa insanın hak yoldan dönmemesi gerekir. Bunlar da insanın hak yola gitmesine mani olan şeylerdendir. Evet. Zalim ve cebbarların korkusu vasıtasıyla halkı sindirmeleri sürüp gelen bir vakadır. Allah hepimize hayır versin. Böyle zulümden bizleri korusun kardeşlerim. Dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısına mağarada cibril geliyor, korkuyor tabi bilmiyor, geliyor örtün örtündür. Daha sonra Hatice annemiz onu götürüyor varakaya. Varaka Allah Resulü'ne na pinasiyat ediyor hatırlıyor musunuz? Ne diyor? Kalbin diyor seni çıkaracak. Demek ki. Kavmi, yani bir topluluk istemediği birini ne yapıyor? Korkutuyor, dışlıyor. Bu senin hakkı gitmene ne yapmayacak? Mani olmayacak. Allah Resulü attılar mı? Attılar. Mani olabildiler mi? Döndü mü? Bir Güneşi bir elime, ayı bir elime verseniz. Yani onlar geldiler, en güzel kızlarımızı verelim. Malımızı verelim, krallık verelim. Hiçbir teklifi ne yapmadı? Kabul etmedi. Bize Allah'ın verdiği onur yeter kardeşler. Şimdi bu noktada şuna da dikkat edin. Ne kadar baskı olursa olsun insanlar ne yaptı? Hicret etti. Medine'de İslam yayıldı gitti. Baskının olduğu yerde iman eden ne kadar? Çok az. Ama baskının olmadığı yerde İslam ne yapıyor? Daha fazla yayılıyor. Onun için şeytan korkuyu her zaman ne yaparmış? Kullanır. Yani bu cümleyi söylemek için uzatıyorum burayı. Ve İsra suresinin 64. <gülüyor> ayeti yanlış hatırlamıyorsam seslilerinle, yayalarınla onları korkut diyor, haykır diyor. Yani kafirlerin, müşriklerin bir şeyi de hep korkutmadır. Hep haykırmadır, bağırmadır. Onlar hep yüksek seslen konuşurlar. Bağırırlar, korkutmaya çalışırlar. Geçen hafta, hafta içindeki sohbette hatırlarsanız sesini yükseltme diyor. Çünkü seslerin en çirkini eşeklerin, aynı zamanda da burada kafirlerin sesleri. Müşriklerin sesleri. Evet. Demek ki korkunun insana çok büyük faydaları var kardeşlerim. Zayıf imanlara ise çok neyi var? zarar var. Kur'an'ın korku bağlamında insanları hakka yöneltmek için zaman zaman başvurduğu yöntemlerden birisi terhip denilen korkutmadır. Çünkü korku ifadeleri şiddet içerir. Şiddetin özelliği kalbi hasta hassaslaştırır ve insanların şiddetle korku zamanındaki psikolojik olarak en ufak ürpermeleri hissedecek bir durumda olduğu da nedir? Bir gerçektir. Korku anında var ya, mesela bunu en belirgin şöyle sulh yerinde bir ormanda kalın, bir çadırda kalın, en ufak çıtırtıyı duyarsınız. Ama evde kamyon geçmiş, deprem olmuş, top atılmış duymazsın. Ama ormanın derinliklerindesin. En ufak bir çıtırtıyı ne yaparsın? Duyarsın. Neden? Çünkü korku hakim, kalp hassaslaşmış, ülke hale ne yapmış? Gelmiş. Evet, işte en ufak ürperti ki Kur'an bunu çok güzel işliyor, bu psikolojik durumları göz önüne alıp telkinde bulunuyor ve bu bağlamda diyor ki kıyametten, dirilişten, hesap vermeden cehennem azabı gibi olaylardan korkuyor, buna temas ediyor. Bacak bacağı dolaşacak diyor. Dağlar hallaç pamuğu gibi ne yapacak? Savrulacak diyor. İnsanlar kabirlerinden diyor çırıl çıplak çıkacak diyor. Ve hiç kimse yanındakini ne yapacak? Görmeyecek diyor. İnsanlar terin içine ne yapacak? Batacak. Herkes nefsi, nefsi, nefsi diye ne yapacak? Dolaşacak. Bak burada da bir korkutma var. İşte insan bu endişeyi ne yapacak? tadacak. İşte Kur'an da bu psikolojiyi ne yapıyor? Çok güzel kullanıyor. Günah mı işleyeceksin? Kaçtır. <gülüyor> yapma. Kendine ne yap? Çeki düzen ver, zulümme, dün yapma. İnsanları kandırıyorsun, yapma. Kan mı döküyorsun? Yapma. Ama zalimlere, günahkarlara bakın hiçbir zaman ne yapmıyor? fayda vermiyor. Kulaklar gitmiş. Gözler görmüyor. Gönül pas tutmuş. Allah hepimizi imanla kılsın. Hakta bir araya gelen samimi insanlardan eylesin. İşte bu örnekler çok önemli kardeşler. Çok çok önemli. Rabbim bizlere hayır versin. Yine insan, yaradılışı gereği, asayişi, nimeti, mutluluğu, rahatının bağlı olduğu şeyleri hep ne yapar? Arz eder. Ve kendi nefsinden elemi uzaklaştırmaya, mutluluğu için huzuru elde etme hususunda da ne yapar? Kayret serfeder. Bu aynen neye benzer biliyor musunuz? Bir yavrunun korkunun tesiriyle kaçıp ana kucağına sığınması gibi. Yani bir hayvanları hiç izlediniz mi? Ben çok çobanlık yaptım. Bir buza, bir kuzu korktuğu an neleyerek nereye koşar? Çobana koşmaz. O sürünün içinde anası kimse onun kucağına koşar ve sürünür. Böyle bakar kalır. Evet. Bakın bu fıtridir. Peki insanı bu ilticaya sürükleyen de bir durum vardır. Bu durum her insanla da ortak bir reaksiyondur. Kur'an İzlediği bu metod vasıtasıyla ilticanın gerçekleşmesi için ancak kulun Allah'ın emrettiği hususları yerine getirmekle mümkün olduğunu söylüyor kardeşlerim. <gülüyor> Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın fıtri duygularda çok zıttıklar söz konusudur. Korktuğun bir adamı sever misin? Sevmezsin. Korktuğuna sığınır mısın? Ama bakın, saygı da, duymaz, saygı saygı da duymazsın. Sevmezsin de. Allah müşterdi ama. Ama Allah Azze ve Celle bakın bu korku reaksiyonuyla hem korkuyorsun, hem, hem seviyorsun, seviyorsun, hem de, hem de, de sığınıyorsun, hem de saygı duyuyorsun. Hem de istiyorsun. Yani bütün Kesin zıt ama. duyguların tek birleştiği nokta kimmiş? Allah Ancak Allah. yaratıcıdır. Çünkü yaratıcıya kalp tamamen ne yapar? Teslim olur. Ama günahlar ona teslimiyete nedir? Manidir ve günahlar korkuyu ne yapar? Azaltır. Evet. Allah korkusu müminin hissettiği gerçek korkudur ki bu da Allah korkusu. Çünkü Allah'a iman, onu ölüm, fakirlik insanlardan veya herhangi bir şeyden gerçek anlamda korkmasına mani olur. Ve engeller. Mümin sadece Allah'ın gazap, öfke ve cezalandırmasından korkar. Allah korkusu müminin hayatında da önemli ve faydalı görevleri yerine getirtirir. Çünkü bu korku mümini günah işlemekten ne yapar? Uzaklaştırır. Bununla onu Allah'ın gazap ve cezalandırmasından korur, ibadetleri yerine getirme ihtiyacı sağlar, Allah'ın rızasını kazanacak hayırlı işleri işleme onu ne yapar? İtekler. Çünkü bu insanda ruhsal bir denge sağlar, cevvallık haline ne yapar? Getirir. Demezler seninle Rabbin git savaş, Demezler. Sen bize atını denize sür. Vallahi biz ona ne yaparız? Süreriz derler. Yani Allah korkusu insanda bunları ne yapıyor? Getiriyor. Ve ayeti kerimede kardeşlerim Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanların üzerine meleklerine korkmayın. Üzülmeyin. Allah'ın rahmeti, cenneti sizin içindir derler. Allah bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Ve yine mümin Allah'ı zatıyla sıfatlarıyla tanıyıp bildiği için değil mi? Onun her şeye kadir olduğunu dilediği anda bütün evreni helak edeceğini idrak ettiği için ondan onun azabından korkar. İsyan ve günahlara daldığı için onun vereceği cezayı düşünerek ondan korkar. Bazen hem onun azametini hem yüceliğini hem de azabını düşünerek her iki sebebiyle ondan korkar ve Allah'tan en çok korkansa onu en çok bilendir. Alimin tanımını yaparken çok bilen diye tanım yapmazlar. Bildiğiyle amel eden. Çünkü Allah'tan en çok kim korkar? Yani bildiğiyle Allah'tan sakındığı için o alem olmuş oluyor. Bilen değil. Bilgi yüklü değil. Evet. Ve dikkat ederseniz bu noktada da bize en güzel örnek kimdir? Allah Resulü Aleyhisselatü evet. Bir ganimet meselesinde birisi ne diyor? Allah'tan kork diyor. Ne diyor? Ben diyor, İçinizde Allah'tan en çok korkanız değil miyim? Ama buna rağmen insanların içinde onu ne yapıyor? İtham eden var. Vahiy bana gelip gidiyor. Yani hangi iğnenle ben ters düşmüşüm? Ama maalesef iman zayıfsa insanların bunu anlaması da nedir? Çok zordur. Allah hepimize hayır versin. Ve Allah'tan kulları için de en çok alimler korkar diyor Fatır 28'de. Bu da hem peygamberlerin, hem sıddıkların, hem alimlerin, hem de inananların nedir? Vasıflarıdır. Evet. Ve peygamberimiz de hem müjdeleyici hem nezir korkutucu ve hem de uyarıcı sıfatlarıyla gönderilmiştir. Biz de hem korkutacağız, hem uyaracağız, hem de ne yapacağız? Müjdeleyeceğiz. Ve kardeşlerim, bir müminin, bir kulun Allah'tan korkması, sadece büyük bir tehlikeden duyulan korku gibi değil, bununla birlikte Allah'a karşı da bir saygının ifadesidir. Korkan, korktuğundan kaçar, ancak Allah'tan korkan ona sığınır ve onun lutfunu, rızasını arayacak ameller işlemeye koşar. Ve ayeti kerimede Hucurat Suresi'nin 13. ayetinde Allah katında ikrama en layık olanınız ondan en çok korkanınızdır diyor. Allah hepimizi öyle kılsın. Allah'a kaçın. Allah'a koşun diyor Zariyat elinde. Ama Allah'tan kaçmak mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Allah'a doğru kaçma yani daha doğrusu hı hı. onun azabından onun rahmetine sığınmadır. Ki bu da takvadır ve bu da haşyettir. Yani Allah korkusunu asıl hissedilen yer işte burasıdır. Burada gerçekleşir. Allah'tan korkma onun emirlerine itaatı ve onun yasaklarından da kaçınmayı gerektirir ve kullarına karşı daima lütufkar olan Allah ibadetleri onların cehennem azabından kurtulmaları ve cennet nimetlerine kavuşmaları için bir sebep koymuştur. Sebeplere sarılma neticelerine razı olmak demektir ama dünyaya ait korkular devamlı değil hep geçicidir. Çünkü bir tehlike Allah'ın azabı kadar hiçbir zaman şiddetli değildir. Bunun için Allah, öyleyse siz onlardan değil, benden korkun. Eğer hakikaten mümin kişilerseniz, diyor. Eh, Allah korkusu her türlü hayırlı işlere vesiledir. Çünkü hikmetin başı Allah korkusudur. Bu korku kişiyi Allah'ın emirlerine isyandan alıkoyduğu için Allah ona mükafat olarak İki cennet vaat etmiş kardeşlerim. Rabbının makamından korkan kimselere iki cennet vardır diyor da. Ve Allah korkusunun tezahürü da onun ismi anıldığında kalbinin titremesidir. Yani müminler Allah ismi anıldığında kalbi ne yapacak? Titreyecek. İşte bu tevhidinde nedir? Bir göstergesidir. Allah hepimize bunu nasip etsin. Gücü nispetinde Allah'a isyandan sakınan, ondan korkan, samimi kullardan eylesin. Evet. Allah Azze ve Celle haklı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan sakınmayı nasip etsin. Evet. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Evet. Rabbim hepimize korkan bir kalp, doyan bir nefis, makbul olan bir dua nasip etsin. Evet. Allah Azze ve Celle her türlü korkuyu bizden gidersin. Kendisinden korkan sanma kullardan eylesin bizleri. Günahlarımızı aff ve mağfiret etsin. Bizleri bağışlasın. Rahmetiyle yargılasın. İnşallah kardeşler haftaya kulunun seyri değiştiği için bir saat oldu. Yeter. İnsanlardan korkma. Münafıkların korkusu korkaklık nedir? Bu şekilde devam edelim. Zannedersem dört derse ya da beşe çıkacak. Allah hepimize anlayış versin. Allahu Allahümme ve bihamdike. Eşveden la ilahe illa ente. Estağfurke ve tabiri. Velhamdülillahi Rabbil Allah razı